Razı olduğu kullarının arasına katsın ve razı olduğum gir cennetime dediği kulların arasına koysun. Bizleri istikamet üzere yaşatsın ve iman ehli olarak öldürsün ve öyle haşreylesin. Allah bizleri kabir azabından korusun. Allah bizleri kavmimizin işlediği günahlardan dolayı yargılamasın. Rabbim bizleri şuurlu samimi kullardan ehilesin. Hem bizi hem neslimizi. Kardeşlerim geçen sohbetimde sizlere kalple alakalı bazı nasihatlerde bulunmuştum. Ve Tevbe suresinin 103. ayetinin tefsirini yapmıştık. Ama ben size Tevbe 110 diye ders yaptım. Acaba kaç taneniz Kur'an'ı güzel okuyor, kaç taneniz okuyor? Ayetlere dikkat ediyor diye şöyle bir ölçüm yapayım dedim ama sonra pişman oldum. Keşke yapmasaydım. Çünkü oruçlu kafayla insanın aklında bazı şeyler kalmayabiliyor. Orada derste hatırlayacak olursanız taharetlen zekatın kalp üzerindeki etkisinin üzerinde durduk. Biliyorsunuz beden temizliği olduğu gibi kalp temizliği de gerekir. Kalbin temiz olması yine bedenin temizliğinden geçer. Aynen namaz kılmadan evvel nasıl dinimiz bize aptest almayı emre ediyorsa aptest alırken azalarımızı baktığımızda hangimizin azaları kirli? Var mı bir kir görüyor musunuz? Yok. Ama kir olmasa bile gelen naslara baktığımızda elleri yıkadığında eliyle işlemiş olduğu günahların yüzünü yıkadığında buradaki uzuvlarla işlediğiniz günahların ayağı yıkadığınızda ayakla gittiğiniz yerdeki günahların hep küçük günahların döküldüğünü okuyoruz. Yani bu nastara baktığımızda ve namaza bakıyorsunuz, günde beş vakit kılınan namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evin önünden akan bir nehre girip yıkanan insanın misaline benzetiyor. Bu da gösteriyor ki ibadetlerin insanın hem bedenin dışında hem de bedene hükmeden yani bedenin hükümdarı vazifesini gören、e, kalp üzerinde nedir çok büyük etkisi vardır. Eğer kalp temizlenmişse, kalp arınmışsa, dünyalık günahlardan masivadan, kırsdan, şevhetten, makamdan arınmışsa, o kalp hem o bedeni rahat ettirir, hem de o insanın gittiği her yerdeki insanı ne yapar? Rahat ettirir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü bana nasihat et, Allah beni sevsin. Öyle bir nasihat et ki kulları sevsin. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Dünyadan yüz çevir ki dünyadan şimdi yüz çevir deyince dünyanın içinde kadını var, levkisi var, bir çok şeyleri var metaşı var var oğlu var dünyadan yüz çevir ki kim sevsin Allah sevsin şimdi bu ifadelerin üzerinde biraz durduğumuzda dünyadan yüz çevir dediğinde kardeşlerim git kendini yerin altında bir mağara eş orada inzivaya çekil birilerinin yaptığı gibi çileye girdim şöyle oldum böyle de tırlatıp çıktı demiyor dünyadan yüz çevir derken Kalbinin, kalbinin içine dünyalık unsiyeti ne yapma koyma. Tamamen Allah Azze ve Celle ile Allah korkusu ile Allah sevgisi ile ölçün tamamen ne absın bunun üzerinde olsun diyor. Ve insanların elindekinden yüz çevir ki diyor insanlar da seni sevsin diyor. Bakın insanların birbirleri ile yarıştıklarına bakın hep kendi cinsleri ile insanlar yarışır. Çirkin bir kadının güzel bir kadından yarışmadığı gibi, fakir birinin de zengin biriyle yarıştığını ne yapamazsınız, göremezsiniz. İki zengin ancak birbirlerinden çekişir. İki güzel, iki yakışıklı, iki mevkî sahibi birbirleriyle ne yapar? Kırsanırlar, birbirinep geçmeye çalışırlar. Bu da hem itibarlarının hem de hayatlarının yok olup gitmesine sebep olur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bedenin efendisi kalptir kardeşlerim. Kalbinde birçok görevleri vardır. Geçen derste de en son işlediğim rivayeti hatırlayacak olursanız Numan bin Beşir rivayetinin son bölümünü söylemiştim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin diyor. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldiği zaman vücudun bütün azaları ne yapıyor? Düzeliyor. Dil güzel konuşuyor, göz hayra bakıyor, ayak hayra gidiyor, el hayır veriyor. Yani beden tamamen Allah'ın istediği yolda gidiyor. Bu bozulduğu zaman bütün huzurlar ne yapıyor? Bozuluyor. Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Öyleyse kardeşlerim yapacağımız her şey kalpten geçtiğine göre kalbe dikkat edeceğiz. Çünkü bu et parçası bozuldu mu ne yapıyor gidiyor. Ve imanı anlattığımızda imanın tanımına girdiğimizde hatta mümin kime denir, münafık kime denir dediğimizde yine tarifte birinci rolü oynayan kalp değil mi? İman nedir? Kalp tasdik edecek. Peki münafık kimdi? Kalbin tasdik etmediğini diliyle nikrar edip azasıyla ne yapın? gösteren insan. Yani kalp nedir? İbadetin yeridir. Allah Azze ve Celle'nin baktığı yerdir ve imanı buraya yazmıştır. Ve insanın korktuğu yer de kalptir. Başka bedeni ne yapmaz? Korkmaz. Kalp korktu mu titremeye başlar. İnsanın ne yapar? Rengi sararır. Artık ne yaptığını o an bilemez hale gelir. Ama ilk korku yeri nedir? Kalptir. Allah Azze ve Celle hadis söresinde yanlış hatırlamıyorsam, on altı on yedi Allah'ın zikri için diyor, o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi? Sakın ona ki diyor, o kitabehli gibi diyor, Allah'ın indirdiklerini arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın, olmayın diyor. Demek ki ibadetin de korkunun da yeri neresiymiş? Kalp. Öyleyse kalbe bizim ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Allah korkusunun dışında bir korkuyu orada barındırırsanız artık bir değil binlerce korku orada nema bulmaya başlayacaktır. Aç kalma, dışlanma, işkence görme, aşağılanma, onun yanında küçük düşme, şu bu. Artık her korku ne yapacaktır? Girecektir. Ama bir korku orada hükümran olursa o da nedir? Eğer müminseniz benden korkun diyor Mahalda. Yani Allah korkusu. Allah korkusu gelmişse bir alim de olsa, bir alt tabakada da ilmi olan birisi olsa, bilmediği bir şey çıkarsa ne der? Bilmiyorum. Bu kadar. Çünkü Allah korkusu var. Ama Allah korkusu yoksa ki birçok meselin, meşlebin, ayrılığın çıkması, şu an birçok insanların fırkalaşması. bilmiyorum demesini bilmeyen insanların kalmasından kaynaklanmıştır. Halbuki dariminin hemen mukaddimesine gidiyorsunuz. Allah kendisinden razı olsun. İlmin dağarcı İbni Mesud'a bir soru soruluyor. Bilmiyorum diyor. Adam diyor ki ey imam diyor bari sen bir şey söyle derdime melhem olsun. İbni Mesud o kadar kızıyor ki kardeşlerim. Ben adam diyor. Allah'ın kitabında baktım bulamadım. Resulullah'ın sünnetine baktım bulamadım. Şimdi diyor ben bir söz söylesem bu Allah'ın kitabına ters, Resulullah'ın sünnetine ters gelse yani kıyamet gününde beni kim kurtaracak? Hangi yer beni barındıracak diyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar Allah korkusunu böyle yaşayan insanlardı. Ve hadis-i şerife baktığımızda şu üç şeyi yapar imanın Lezzetini bütün azalarında ne yapıyor buluyor. Bunlardan birisi nedir? Nedir? Ateşe dinden çıkmayla ateşe girmeyi ne yapıyor? Kim ateşe girmeyi ister? Din, yani tekrar küfre girmektensa ateşe girmeyi yeğliyen insan ne yapıyor? İmanın lezzetini buluyor. Ve korkuyla alakalı bakıyorsunuz. İbrahim aleyhisselam da sizin için en güzel örnekler var diyor. İbrahim aleyhisselam tam ateşe atılacak. Korkmuyor musun? Ne diyor? Bakın tebliğe bakın. Korkunun eseri var mı şu cümlelerde gelen ayetlere bakın. Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan ne korkacağım diyor. Şimdi seçin bakalım diyor. Ateşi gösteriyor. Sizin ateşiniz mi yoksa? Ahiretteki cehennem ateşi midir? O kadar sinirleniyorlar ki direkt İbrahim'i ateşin ortasına atıyorlar. Kızlıkları için atıyorlar. Yoksa o an belki de atmayacaklar. Ama o an o andaki ayetlere şöyle baktığımızda kendimizi bir tasavvur edelim. Ben dökümanede 16 sene çalıştım. Bir metrede 1500-1600 derece sıcaklık vardı. Yani düşünün orada ova'yı ateşle dolduruyorlar. onun sıcaklığı bile te kaç tane yeri yakar. Ta dağın arkasından mancınıptan atıyorlar. Yani ateşi görmüyorlar o kadar sıcaklığından. Bu da İbrahim Aleyhisselam'a ne kadar kızdıklarını ve İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerinden ne kadar incindiklerini ve İbrahim Aleyhisselam'ın fıtrata dönük sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu gösteriyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim davet ehli olan ki her tevhid ehli davetçi olmak zorundadır. Bu La İlahe İllallah'ın olmazsa olmazlarındandır, gereğindendir. Ve İbrahim Aleyhisselam davet etti. Davetinin neticesinde bir insan ölümle karşı karşıya ne yapabilirmiş? Kalabilirmiş. Kavmanın davetini reddedebilirmiş. Ama red bile etse daveti ne yapacak? Yapacak. Ve o insanlar İbrahim Aleyhisselam'ı attı ama İbrahim Aleyhisselam düştüğü yerde yanmadı. Ne oldu? Allah dedi ki Azze ve Celle serin ol İbrahim'e dedi. Ateş ne oldu? İbrahim Aleyhisselam'a serin oldu. Çünkü her şey Allah'ın iki parnağı arasındadır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah bizlere kendisinden Hakkıyla korkmayı nasibetsin, Allah korkusundan kalbi ürperen samimi insanlardan elesin, o sahabe gibi Rabbından hakkıyla korkanlardan elesin. Naafi diyor ki, bakın Ömer radıyallahu anın hayatından bir noktayı söyleyeyim. Halife Ömer'i aradığımda diyor bazen bulamazdım diyor. Çarşı pazar dolanırdım, yok. Evine gelirdim en kuytu göcesinde. Gözlerini sabit bir noktaya tutmuş, öyle duruyor. Anlardım ki diyor, azapla alakalı bir ayet koymuş diyor. Ve Allah korkusundan öyle kalmış diyor. Yani düşünün koskoca Ömer radıyallahu anh ayetleri okuduğunda Allah korkusu onu ne yapıyor? Olduğu yere kilit diyor ve galebe çalıyor. Rabbim bizlere hayır gelsin. Bugünse aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor, Kur'an'ın ahkamı değil, nameleri insanları tesir altına alacaktır. Yani ağlaması da gülmesi de o dinledikleri nameden ve değer verdikleri de Kur'an okuyan insanların o namesine göre diyor. Alimlere değil. Bugün bakın gerçekten tevhid ehli, tevhidi anlatan insanların isimleri cisimleri belli değildir. Ama Abdül Samet'i herkes biliyor değil mi? Ama adamın alnı secdeye giden birisi değil. Namaz kılan birisi. Ama herkes gider onu dinler. Evet. Demek ki kalp imanın yeri ve aynı zamanda nereymiş korkma yeri. Bunun dışında kalp itaat, saygı ve tevazu yeridir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde hak ile batılı birbirinden ayırdeden kendilerine ilim verilmiş olun Kuran'ın Rabbından gelen hak olduğunu bilsinler. Böylece iman etsinler ve sonuçta kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Şüphesiz ki Allah iman edenleri dostoya yola ilettir diyor. Demek ki kalp Allah Hazire ve Celle'ye elektrikci, bak seni çağırıyor. Ee, biz ibadetin kabulündeki esasları anlatırken. Veyahut ibadetin tarifini yaparken ne diyoruz? Sevgiyle, huşuyla, gönül rızasıyla Allah'a nedir? Boyun imek. Yani sözde, düşüncede, eyleme dökülen her noktada insan Allah'ı ne yapacak? Razı edecek. Bunun da tek yeri kalptir kardeşlerim başka bir yer değil. Çünkü siz şurada bir namaz kılabilirsiniz. Bir zekat, bir infak içinde ne yapabilirsiniz bulunabilirsiniz veya bedeniniz bedeninizden Allah yolunda cihad edebilir ve zahinen görünüşte şehit olarak ölebilirsiniz veya hakikaten zengin insansınızdır Allah yolunda bol bol infakta ne yapabilirsiniz bulunabilirsiniz ama bakın Müslim'deki gelen ifade de size diyor cehenneme girin ilk üç kişiden haber vereyim kim bunlar? Hayır sever zengin, alim ve Allah yoluna öldürülen şeyil, zahiren gördüğümüz bu insanlar. Demek ki kalp itaat, saygı ve tevazu yoksa o kalpte sıkıntılar var. O kalp Allah'tan bir şey beklemiyorsa demek ki bir başkasının talitiğini bekliyor. Ne kadar güzel anlatıyor, ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar hayır sever insan şuna bak. şuna bak çoluğu çocuğu bunun cihada gitmesine engel olamadı bak yaşının gençliğe engel olamadı bak Allah yoluna gidiyor desinler diye gidiyor desinler diye konuşuyor desinler diye veriyorsa bu kalpte ne var? sıkıntı var bakın bedenini harcayabiliyor malını harcayabiliyor birileri harcamazken ve birileri oturup dururken susarken konuşmazken o çıkıyor Allah'ın dinini anlatıyor Bu üç hastet öyle basit hastetlerden değil kardeşlerim. Birinin eline bir mikrofon verin, kaç dakika konuşacak. Ah şöyle otursa sabaha kadar geik muhabbeti yapar ayrı ama insanların karşısına çıkıp da iki kelime konuşmak o kadar basit bir şey değil. Bir de Allah kelamını anlatma, onu izah etme. Bir de ahiretteki bunun sorumluluğu bunlar basit meseleler nedir? Değil. O kadar mal kazanan insanlar varken. Malını sırf Allah yoluna dağıtma herkesin harcı nedir? Değil. Yine bütün insanlar rahat içinde uyurken yatarken bedenini Allah yoluna götürmek kolay işler nedir? Değil. Bunların hepsi kalp işidir. Demek ki oralara kadar gitmeyi becerebilen bir insan demek ki kalbini ne yapamıyor düzeltemiyede biliyormuş. Öyleyse önce kalbin düzgünlüğü Kalbin itaat etmesi, kalbin Allah'tan gereği gibi korkması gerekir. Eğer kalbi gereği gibi eğitemezsek, ister bir harp meydanında olsun, ister en büyük infakları yapan bir insan olsun, ölüm anındaki hali ve ahiretteki sen yalan söyledin, şahit olan melekler ne diyecek? Sen yalan söyledin desinler diye yaptın ve dediler. Allah bizi bu duruma düşenlerden eylemesin arkadaşlarım. Yine kalp, huşu ve alçak gönüllülük yeridir kardeşlerim. Ayet-i kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah'a Allah. iman edenlerin, Allah'ı zikretmekten、e, dolayı, deminki zikrettiğimiz ayet, kalplerinin ürperme, korkma vakti gelmedi mi diyorum. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda, ayet-i şeriflere baktığımızda, Birinin diyor boynundan İslam bağı çıkmışsa onda merhametin bile eserine ne yapamazsınız göremezsiniz diyor. Kalpler itaat ettikçe imanı arttıkça ne yapar yumuşamaya başlar. Allah'a isyan ettikçe ne ne olmaya başlar katılaşma başlar, sertleşme başlar ve Allah'a Yüz çevirmeye, dönme, ibadetlerden uzaklaşma, cemaatten uzaklaşma, tevhitten uzaklaşma başlar kardeşlerim. Onun için kalpler hushu ve alçak gönüllülük yeredir. Kalplerinizin sertleştiğini, kalplerinizdeki hushunun gittiğini, yerine başka bir şeylerin geldiğini görüyorsanız, hissediyorsanız hemen oturun, kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekir. Bırakın başkası ne halde giderse gitsin, o size alakadar etmez. Önce siz kendinize ne yapacaksınız kontrol edeceksiniz. Bugün öyle hale gelmişiz ki insanlar bir başkası için giyiniyor, bir başkası için süsleniyor, bir başkasını memnun etmek için kokusürlüyor. Kardeşlerim, ilim insanın kendisine fayda vermesi gerekir. Kendine fayda vermeyen bir ilim, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Şu kandilin misaline benzer diyoruz. Kandil ne olsa şimdi şu lambaların olmadığını bunun yerinde mumda oturduğumuzu düşünelim. Mum karanlığı aydınlatır ama aynı zamanda ne yapar? Kendini, Kendini yakıp bitirir. Ona benzer. Öyleyse aldığımız ilim bizim kalbimizi aydınlatacak. Kalbimizi nurlandıracak. Bizim kalbimize huşu getirecek. Tevazu getirecek. Alçak gönüllülüğü getirecek. Eğer bu olmuyorsa bunda sıkıntılar var. Neden var? Çünkü âlim randa Allah Azze ve Celle sen diyor Allah'ın bir lütfuyla yumuşak davranmasaydın kaba, hatı sert kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdin. Öfüldü geldi. Ninde gibi geliyor değil mi? <gülüyor> evet. Bizim sohbette bile huzur vardır. Ya, adam huzurlu uyuyor seni bak. Evet, uyuşu içinde uyuyor. Yine kardeşlerim kalp haşiyet yeri dir, ürperme yeri dir. Ve kalbin ürpermesi, haşiyet etmesi ancak Allah Azze ve Celle'nin korkusundan, onun azametinden olması gerekir. Bakın Rabbimiz Süpanoku ve Talah diyor ki. Allah sözünün en güzelini güzellikle birbirine benzeyen ve hükümleri öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablarından korkanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla istediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa Artık onun için hiçbir yor, göstereceği yoktur. Allah hepimize hayır versin, hidayetimizi artırsın. Allah'tan hakkıyla korkan kalp nasip etsin. Kalplerimizi İslam'da daim kılsın kardeşlerim. Şimdi bir mesele daha var burada. kalpler hidayet yeridir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini hidayete erdirir diyor. Şimdi kardeşlerim bir ayet-i kerimede onların kalpleri var nedir? Kördür diyor, kılıflıdır diyor veyahut kilitlidir diyor ayetlere teker teker baktığımızda onların gözleri var görmez, kulakları var, ağırlık vardır diyor. Yani işitmezler. Ama bakın burada ilk tetiklenen yer neresi? Yine kalp. Eğriyi, doğruyu, ayırt edilen tek yer Allah'ın hidayet ettiği yer neresiymiş? Kalpmiş. Öyleyse Allah'tan kalplerimizdeki hidayetin artmasını dileyelim kardeşlerim. Allah kime hidayet verirse Artık onu hiç kimse ne yapamaz, saptıramaz. Bu ayet de çıplak olarak ele alınmaz kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle gönderdiği peygamberlerle hidayetin ne olduğunu, iğnenin iyi olduğunu, kötünen kötü olduğunu, ne değil ne de, ne iyidir ne kötüdür kendisi gönderdiği resulüyle hem öğretiyor, hem de o resul yaşayarak bize ne yapıyor, bunu gösteriyor. Ve ona iman eden havariler veya sahabeler de ne yapıyor? Yaşayarak bize örnek olmuşlardır. Çıplak olarak bir hidayet yok. İşte Enfal 42'de Allah Azze ve Celle ne diyor? İsteyen iman etsin. Yani bu hidayetten sonra isteyen küfür etsin. Ama inanan da küfreden de ancak bildikten sonra inansın. Bildikten sonra küfür etsin. Yani derinleriyle. Demek ki hidayet anlatılıyor. Birine hidayet gelmiş, anlatılmış, o da sapmış. Artık ona kim hidayet edilir? Kim doğruyu gösterebilir? Adam doğrudan ne yapmış? Yüz çevirmiş. Ama çıplak olarak bunu ele alırsan, Allah kime hidayet verirse, onu kimse saptıramaz, kimi de saptırmışsa, bunu böyle aldığın zaman bu şekilde çıplak olarak kader inkarcıları ele alır. Bir Allah Azze ve Celle cennete gir, cehenneme gir demiyor. Şu cennetin yolu, şu da cehennemin yolu diyor. Şunu yaparsan cennete, bunu yaparsa cehenneme girersin diyor. Yollarını ne yapmış göstermiş kardeşlerim. Ve Müslüman'da gelen rivayette Allah Azze ve Celle cenneti ve cehennemi yaratıyor. Cibril'e git bak da gel diyor. Cibril her ikisine de bakıyor, geliyor. Ya Rabbi diyor, kulların diyor cenneti görse, bunun dışında hiçbir yeri istemez ve bütün ameli bunun için işler. Cehennemi görse asla sana isyan etmez, buraya girmemek için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapar. Daha sonra Allah Azze ve Celle cennetin önünü birçok güçlükle, birçok sıkıntıyla kuşatıyor ve bir daha git gel diyor. Cibril gidiyor, geliyor, vallahi diyor rahmetin olmasa kullarından bir tanesi cennete giremez diyor. Cehenneme git gel diyor, vallahi diyor kullarına merhamet etmesen bir tanesi cehennemden kurtulamaz, oraya düşer diyor. Allah bizlere hayır versin, cennete giren, cennet ameli işleyen sanmı kullardan eylesin kardeşlerim. Demek ki hidayet yeri neresiymiş? Mesela birinin eee Kalbi katı, bunun kalbi kilitli, bunun kalbi kör desen, ne manaya gelir? Kafir. Demek ki hidayet kalbi ne yapıyor? Işıttıyor. Allah kalplerimize hidayet etsin, hidayeti artıtsın. Hatta bir Ramazan sohbetlerinin birinde hatırlayacak olursanız, zulmün haramlığını işlemiştim. Orada Allah Azze ve Celle, Resulünün diliyle bizlere bazı şeyler söylüyordu. Birincisi, ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Öyleyse birbirinize ne yapmayın? Zulmetmeyin hadisinin içinde. Ey kullarım, hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben size ne yapayım? Hidayet vereyim diyor. Bunlar basit sözler, kelimeler değil kardeşlerim. Bakın Resulünün diliyle Bize buna Allah Hazreti ve Celle söylüyorsa bu bir bize aynı zamanda nasihatdır, dua etme şeklidir. Ey kullarım diyor, hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki size yiyecek vereyim diyor. Bugün çalışan kazanan, tarlasını eken biçen insan bunun farkında değil. Ben ektim, ben biçtim, ben çalıştım da kazandım diyor. Bakın hadi söyle demiyor. Hepiniz açsınız diyor. Devam eden rivayette hepiniz çıplaksınız diyor. Öyleyse benden giysi isteyin ki size ne yapayım? Giyecek vereyim diyor. Demek ki biz bunları ihmal edeceğiz kardeşlerim ve etmişizler. Allah bizlere mağfiret etsin.、Aynen. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, elbiseleri hep yamalıklı insanlardı ve hiç yüksünmezlerdi. Benim ulaştığım zamandaki insanlar da yamalıklığının çokluğuyla övülürlerdi. Bugünse yamalığı bırak, birinin bir tarafı yırtılsın, oraya terziden bile dikiş atılsın, onu ne olarak kullanıyorlar? İş pantolonu, iş elbisesi veya ya bunu bir çalışan varsa ona verelim, o giysin. Var mı yamalıkla giyinen? Var mı çorabı delik olan, altında böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de bir karış böyle yırtık olan, var mı? Namaza gitti mi bazen ben nakil aklıktlarında arkadaşları görüyorum, Adidas, Nike okuyorum ya,、yani. tek tek, yırttık diye bir şey yok ya,、yani. çeşit çeşit. Hatta İzmir'de bir kardeşi, ulan dedim, bu cinlendim mi? Ne yaptın, baktım, bir çorap var, aynı eldiven gibi böyle, bir acayip böyle şeyleri, ulan buna niçin çeşit çoraplar var ne? Hani tek tek parmakların arasına giriyor şeyi, Allah. カルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティステルンカルティスィンカルティスルンカルテルテルンカルテススティステルンカ O kalbin takvasesindendir. Allah bizlere hayır versin. Durum böyledir diyor Allah Azze ve Celle. Kim Allah'ın emirlerine saygı gösterir ve onun dininin nişanelerini yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasesindendir diyor. Ee,、evet. demek ki kalp Allah'ı, Nebisini, dinini ve nişanelerini sevmeyelim. Hani bazıları diyor ya ya ben şunu seviyorum da ama şu şeyi sevmiyorum. Dinin şunu seviyorum da sakallını seviyorum. Mesela böyle diyor. Ya böyle seviyorum da böyle giyinmeyi sevmiyorum. Veya şöyle seviyorum da paça niye kısalıyor arkadaş diyor. Ben uzun seviyorum.、Diyor. Yani arkadaş bu sen neyi seviyorsan takvağın o kadar işte. Takvağın arttıkça O zaman Allah'ın nişanelerini de sevmeye başlıyorsun. Yani her şeyin nesi var? Bir meyvesi vardır. Kalbin de meyvesi vardır. Kalp emrediyor gözler. Şunu yap. Gördüğünü indir. Emrediyor ayağı giysiye diyor ki şurayı geçme. Emrediyor vücuda şöyle şöyle hareket et. Demek ki bunlar neymiş? Takvanın getirdiği. Kalbin takvasının meyvelerindenmiş. Allah bizi takvallardan ayırasın. Ama şu da var kardeşlerim bakın. Bugün bizim dağınık olmamız, dağınık yaşamımız, haklerimizin dağınık olduğu, evlerimizin dağınık olduğu, ticaretimizin dağınık olduğu, yani neslimizin dağınık olduğu ki dağınık kelimesini içini doldurmak istemiyorum siz benden iyi anlarsınız. Bizim çok kötü insanlar olduğumuzdan değil. hain insanlar olduğumuzdan da değil. Çok günahkar insanlardan olduğumuzdan da değil. Bizler kardeşlerim nebevi metodla eğitilen insanlar gibi yaşamıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o topluluğu eğitirken hepsini yanında tuttuk. Namazda beraberler. Sokakta beraberler. Cihatta beraberler. Herhangi bir meselede beraberler. Birbirini göre göre göre göre ne yaptılar? Birbirinden hoşlanmayan insan hoşlanmaya başladı. Tahammül edemeyen insan birbirinden tahammül etmeye başladı. Ne yaptı? Onların bir özelliği vardı ki her şeylerini birbirlerinden paylaştıran. Bugün çok zengin olan yarın zekata muhtaçtı. Kardeşlerini görünce bütün malında ne yapıyordu? İnfaq edebiliyordu. Bugün bunlar çalışmıyor. Bu müesseseler çalışmayınca gereği gibi kardeşlik ne yapmıyor? Oluşmuyor kardeşlikler de sahte kallaha döndü. Çıkar üzerine kardeşlikler var. Bana ilgi gösterirse ben hocamı severim diyor. Bana ilgi gösterir, iltifat eder, selamımı alır, geldiğimde sohbet ediyor, iltifat ederse ben ona ünsiyet bağlarım diyor. Yani bunu açıkça demiyor ama vücut diliyle ne yapıyor? Diyor. Ama sahabelerde bu yoktu. İşte evim diyordu, yarısı senin diyordu. İşte manı yarısı senin eşlerini getiriyordu. Boşayım hangisini istiyorsan iptidinden sonra senin diyorum. İmam Termez'in haklı diyor bunu. Bu kardeşlik yıkılırım arkadaşlar. Şeytan oynasa bile bu kardeşlik tek dar tesis edilir çünkü kafla üzerine kurulmuş. Çıkar üzerine değil. Birine nasihat etti ne ipini koparıp gitme değil. Birine bu nedir dediğinde hak sözü söylemeli. Hissiyattan hareket etmemeli, takvanın gereği değildir bunlar. Eğer takvanın gereği hareket edilse, herkes güzelit kardeşlerim. İnsan da tövbe etmesini bilin. Bakın sahabelere birçok nasihat aldım o vakit yetmiyor. Bir de böyle yemeyen üzerine de çok ağır nasihat etmek istemiyorum başmayın di. Aslına nasihat ederken rapya bir not tutturmak lazım. Şimdi sahabe geliyor bakın. Kendi nefsinize bunu bir koyun. Allah böyle bir şey işletmesin. Ebu Bekir radiyallahu anh'a geliyor. Diyor ki, ben diyor, salan cihada giden gazinin karısına iliştim diyor. Ebu Bekir diyor ki, git diyor. Gizle, tövbe et diyor. Ömer'e geliyor. Ömer de diyor ki, git tövbe et. Kimseye anlatma diyor. Adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktığında insanların kalabalık olduğu bir anda geliyor söylüyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sen diyor Allah yolunda diyor mücadele eden bir gazinin hanımına eriştin öyle mi diyor. Yarın kıyamet gününde diyor o senden davacı olsa sen ne yapacaksın diyor. Ve adam ben mahvoldum diye giderken Ayet-i Kerim'e iniyor. Günüzün vaktinde, gecenin son vaktinde işte şu iki rekât namazları hemen adama o an getirilen bir bardak sütü gönderiyor ve getirtiyor, git diyor. Güzel bir abdest al, iki rekât namaz kıl. Bu senin günahına nedir? Kefaretdir diyor. Ömer diyor ki, Allah Azze ve Celle buna has mı? Yok diyor. Ümmetimde başına bu türlü şey gelen kimse hepsine has diyor. Şimdi bu tarafa girmeyeceğim. Kim itiraf edebilir? Bakın imana bakın, kardeşliğe bakın. Adam kardeşinden emin, yanında günahı itiraf edersen ben ona örnek olurum diyor. Yarın o da saparsa, şeytan ona da bir kesvese verirse o da itiraf edebilir diyor. Birbirlerine o kadar güzel güven vermişler ki, o kadar güzel bir dostluk, o kadar güzel bir kardeşlik tesis edilmiş ki. Ateşe girmekten korkuyor. İnsanların kınamasından ne yapmıyor? Korkmuyor. Allah bizlere böyle iman, böyle kardeşlik nasip etsin. Ama onlar, bakın paylaşmayı ne yapmış? Kaynaşmayı çıkar üzerine ne yapmamış? Koymamış kardeşler. Bizim tesis edeceğimiz kardeşlik de bunun üzerine olacak. Yoksa bu kardeşlikte iyi davranırsanız, deneyin. Bir grup mu oluşturdunuz? Kasıtlı o gruptan birine yanlış yapın. Bakın bakayım. Vida yüzünüze bakıyorum. Deneyin. Deneyin. Deneyin. Kasıtlı. Bakalım kardeşlik veyahut ben sizi Allah için seviyorum diyor ya. Bakalım ne için seviyorum. Test edin test. Allah'a şimdi gelen kadınları test edin. Ayetten sabit değil mi? Test edin. Evet. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ama siz, siz onu test etmeyin. Kardeşinizden de olursunuz. Sevdiğiniz biri olsun, fasıklı olsa. Evet. Devam edelim mi? Kardeşlerim, kalp, insan bedeninin hastalandığı gibi hastalanır. Nasıl ki beden üşüttüğünde veyahut herhangi bir şeyle karşılaştığında veyahut her neyse beden hastalandığı gibi kalp de ne yapar? Hastalanır. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde bazı ayetlerini bildiriyor. Ne diyor? Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya. Ne diyor şimdi onlar? Kalbi sıhhatli olanlar ne diyor? Olur mu? Bozguncu sensin. Biz ıslah edeceğiz. Kalbini ne olarak gördü? Hıh? Hasta olarak ne yapmıyor? Görmüyor. Yani demek ki insan hastalandığını bile fark etmiyor. Yani kalp hastalığı beden hastalığına benzemiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar diyor. Hadi bizi geçtik. <gülüyor> Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Allah da onlara tuzak kurmuştur diyor. Ve son tarafa gelelim. Kıyamet kopmuş, yer yerinden oynamış, her taraf birleşmiş, yer yüzünde sadece bir topluluk kalıyor. Allah Azze ve Celle puta tapan gitsin, ite tapan ona gitsin, ata tapan neyse neyse, işte o tararlara gitsin. Ortada kim kalıyor? Müminler ve münafıklar kalıyor. Hani Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlardı ya. Allah Azze ve Celle'ye Müminler sevilde ettiğinde münafıklar ne yapıyor? Ne kadar gitmeye çalışsalar da sırtının üstü geri düşerler diyor. İşte Allah'ın onlara mekrri yani tuza budur diyor. Allah bizi o duruma düşürmesin kardeşlerim. İnşallah bir dahaki ders kalbin bölümlerine devam edelim. Bugünkü sohbet bu kadar yeter fazlasızları yormayayım. Allah kalplerini takva üzerine olan す Ve いません。<Amen. S 1> eh